Geçen derslerinde son gördüğümüz ayet, Esraillu billah, Ya eyyühe bursun diye başlıyor Ve bu başlangıç ile Cenab-ı Allah'ın bütün vasillere zamanı gelince tek tek aynı şekilde hitap ettiğini ifade etmek üzere şöyle buyuruyor. Kulû min ve amelû salih. Malum olduğu üzere, Resuller'in hepsi aynı zamanda geldi. Muhtelif zamanlarda geldi. Muhtelif zamanlarda gelmiş olmakla birlikte, onlara yapılan hitap ayrı. Yani ey Resuller, hoş ve temiz, helal olan şeylerden hir ve salih amel işleyin. Çünkü ben sizin ne çok iyi bilenim. Bundan sonraki bugün göreceğimiz ilk ayet-i kerime, 52. ayet-i kerime de çok önemli mesajlar ihtiva eden, çok önemli bir hakikati vurgulayan bir ayet-i kerime. Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahide. Evet. Ve şüphesiz sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. O halde benden korkun, benden sakının. Şimdi bizler genelde ümmetin iki... <gülüyor> ...manayı kapsadığını... ...biliyoruz ve öyle söylüyoruz. Fakat burada... ...ümmetin farklı... ...üçüncü bir manasıyla karşı karşıyayız. Peygamber aleyhissalatü selamdan... ...sonra... ...Peygamber aleyhissalatü selam ile birlikte... ...daha doğrusu Risaleti ile birlikte... ...bütün insanlar... ...O'nun muhatabıdır. Dolayısıyla... ...O'nun tebliğini, risaletini, davetini kabul edenlere İslam alimleri ümmeti icabet demişlerdir. Yani onun davetini kabul eden, olumlu karşılık vererek icabet edenler, olumlu karşılık vererek kabul edenler manasına. Kıyamete kadar gelecek ve henüz davayı kabul etmemiş olanlara da asıl peygamberin, bütün peygamberlerin muhatapları durumunda olanlar gibi bunlar da davete muhatap kalacaklardır kıyamete kadar. Bu davet edilmeleri icap edenlere de ne diyoruz? Ümmeti davet. Peki burada Cenab-ı Allah'ın peygamberlere hitaben söylediği, ve sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir dediği muhataplar kimler ve bu hangi ümmettir? Ümmeti davet midir peygamberler? Değil. Ümmeti icabet midirler? Değil. O halde burada ümmet kelimesinin veya teriminin yeni bir manasıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Cenab-ı Allah başka ayetlerde kuşlar, hayvanlar ...diğer canlıların her bir türü de... ...sizin gibi birer ümmettir diyor. Onlar da ümmet. Her bir ümmetin tabii kendisine göre özelliği... ...bir manası... ...ve dolayısıyla kendisine göre bir hükmü vardır. Burada... ...bütün peygamberler... ...bir tek ümmet olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla... Biz de bütün peygamberlerin icabet ümmetiyiz. Çünkü bütün peygamberlere iman ediyoruz. Bütün peygamberlerin hak olduğuna itikad ediyoruz. İmanımızın bir parçası budur. Bu ümmete yani peygamberlere verilen her bir emir aynı zamanda onların ümmetlerine de emirdir. Yani peygambere emir <gülüyor> şahsına verilen bir emir onun için özel olduğu mu ortaya koyan başka bir delil bulunmadığı sürece ümmetine de verilmiştir. Mesela diyor ki Cenabı Allah Efendimize "Ekimis <gülüyor> salate lidulukiş şems ila vasqile" diyor. Güneşin sağa doğru kaydığı andan itibaren gece karanlığı bastırıncaya kadar namazını kıl. Burada hitap kimedir? Muhammed Aleyhisselatü birinci derecede. Muhammed Aleyhisselatü Selam'a yapılan hitap onun ümmeti olarak bizlere de hitaptır. Biz de bu ayet-i kerimenin ve diğer ayet-i kerimelerin tahdid ettiği, sınırlarını belirttiği vakitlerde ...namaz kılmakla mükellefiz. Namaz kılmakla yükümlüyüz. Kılmak zorundayız. Bizim üzerimizde bir vazifedir. İşte burada da Cenab-ı Allah... ...liderliğini... ...önderliğini... ...kumandanlıklarını... ...peygamberlerin yaptığı... ...bir ümmete hitap ediyor. Ey peygamberler... ...diyor. Önce emretti... ...size... Verdiğimiz hoş ve temiz rızıklardan yiyin. Ve salih amel işleyin. Bu genel bir emir. İkincisi, bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Aynı zamanda olma şartınız yok yani. Başta söyledik, bütün peygamberler aynı zamanda gelmedi. Ama onları birleştiren ne? Başta bu emir olmak üzere, onların getirdikleri akide, Onların getirdikleri insanlığa getirdikleri mesaj Onların teklif ettikleri Salih amellerde bulunmaktır Çünkü ümmet kelimesinin sözlük manası Ortak bir nokta Ortak bir payda Etrafında birleşen topluluk demektir Ortak bir paydası olan Bir topluluk ümmettir O halde Muhammed ümmeti veya İslam ümmeti o kadar büyük bir ümmettir ki bu ümmetin bir defa tarihi bütün insanlıkla beraber başlar. Bizim tarihimiz Muhammed ümmetinin tarihi öyle bugün yarın dün başlamış bir tarih değildir. Adem aleyhisselamdan beri başlıyor. Bu ümmetin Rabbi, alemlerin Rabbi Cenabı Allah'tır. Bu ümmetin insan bazında komutanları, liderleri, kumandanları, yol göstericileri başta Muhammed Aleyhissalatu vesselam baş komutanları Muhammed Aleyhissalatu vesselam olmak üzere bütün peygamberlerdir. Ve her bir peygamberin ümmetinin büyük şahsiyetleri Sırasıyla beşeriyet yani peygamberlerin davasını kabul eder. Tarihteki her bir mümin bizim ümmetimizdendir, bizim ümmetimizin bir parçasıdır. Ve biz de onunla aynı ümmetin bir parçasıyız. Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminler yine aynı ümmetin mensubudurlar. Şimdi kısaca bu çerçevede izah etmeye çalıştığımız... Ümmetin ufak bir benzer topluluklarla diyelim, karşılaştırma olmaz ya, bazı sorgulamalarla bu ümmetin önemini, değerini ortaya koymaya çalışacağız. İnandıkları değerler bakımından ve insanlığa sunduğu değerler bakımından, Cenab-ı Allah'ın kumandanlarını peygamberler kıldığı, rehberlerini semadan indirdiği kitaplar olarak tesbit ettiği, kanunlarını, anayasalarını bu kitaplar olarak gönderdiği böyle bir örnek ümmet veya örnek beşeri topluluk, beşer topluluğu bundan daha mükemmel, daha yüce, her bakımdan daha üstün niteliklere sahip hangi beşer topluluğu gösterilebilir? Beşer toplulukları türlü türlü ümmetlerdir. Batıl ümmetlerdir. Kimi ümmet? Dünya için bir araya gelmiştir. Onlar da dünyevi maksatları dolayısıyla bir araya gelmiş oldukları vakit bu ortak özellikleri dolayısıyla onlar da bir ümmettirler. Fakat o ümmetin bizim ümmete rakip olması İslam ümmetiyle boy ölçüşmesi mümkün değil. Çünkü beşeriyete teklif ettikleri ciddi bir şey yok. Teklif ettikleri inancın esası nedir? Tevhid akidesiyle bir defa hiçbir inanç şerefi, doğruluğu, beşeriyete sağlayacağı faydaları vereceği rahat, huzur ve ahirette vaat ettiği imkanlar bakımından... Hiçbir inanç peygamberlerin şahsında yüksek derecede, en yüksek derecede temsil edilen tevhid inancıyla, tevhid akidesiyle hiçbir şekilde boy ölçüşemez. Peygamberler ümmetinin ya veyahut da kumandanlığını, başkanlığını, liderliğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere peygamberlerin yaptığı bir ümmetin Beşeriyete insan'a teklif ettiği hayat düzeninin temeli Allah korkusu ve adalettir. Yüksek ahlaktır. Müsamahakarlıktır, fazilettir. Adaletin eşitlik olduğu yerde de eşitliktir. Bu manada tarih boyunca Felsefelerden ve felsefecilerden tutup, türlü türlü ideolojiler günümüze kadar beşeriyete türlü türlü hayat sistemleri teklif etmişlerdir. Günümüzde de efendim, en hakim ve belirgin sistemin temel bazı özellikleri vardır. Dünyaya egemen olan veya egemenliği sürdürülmek istenen bir küresel düzenden bahsediliyor. Bu küresel düzenin temel özelliği nedir? <gülüyor> Bilimsel olarak söyleyecek olursak laik olmasıdır. Ne demek? Laiklik bir akidedir. Bir inançtır. İslam'la alakası olmayan bir inançtır ama. Laiklikte inancın esası ne? <gülüyor> Faraza Allah'ın her şeyi yarattığı kabul edilse bile Allah'ın bizim hayatımızla herhangi bir alakası yoktur. Hiçbir şekil ve surette bizim hayatımıza müdahil olmasına imkan ve fırsat veremeyiz. Veremeyiz. Şey bu. Laiklik tarih itibarıyla hele Türkiye'de daha dünün çocuğu. Birileri kalkmış biz anayasadan bilmem ne ilkelerinden ve laiklikten hiç vazgeçemeyiz. Sen vazgeçmiyorsan geçme. İstediğin kadar laik kal. Müslüman olarak biz seni laik olarak da himayemiz altına alırız. Fakat sen bize laikliği dayatamazsın. Çünkü bizim için laik olmak demek dinden çıkmak demektir. Hiç kimse Hiçbir mümine, hiçbir Müslümana gel senin akidene, inancına bir operasyon yapalım. Ve işleri ikiye ayıralım. Bu işler Allah'ın ve dinin karışacağı işler olsun. Bu işler de din, dünya ve devlet işleri olsun. Ve bunlar birbirleriyle ilgilenmesin. Evvela siz insanı bakayım, kalbinden ortaya bölün bakayım. İnancımı benden çöküp ayıramıyorsun ki inancımın hayata yansıması olan yaşayışımı ikiye bölebilesin. Kim bana bir sınır çizebilir? Bir mümin olarak sen bu sınıra kadar müminsin bu sınırdan sonra bizim dediğimiz gibi inanacaksın ve hareket edeceksin. Benim inancım pazarlık konusu değil ki. Ben sana inancımı sormuyorum ki nasıl olacak diye. Ben sana benim akidemin hayata bakışımın nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini, hayata nasıl baktığını, nasıl hükmetmek istediğini sana anlatıyorum. Ben anlatmadan önce Kur'an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz anlatmış bulunuyor. Buyurun. Laik hayatın en basit göstergesi yemek içmek değil mi? İstediğini yer, istediğini içer ona göre. Onun için yemekte içmekte helal haram yok. Değil mi? En dünyevi işte yemek içmek değil mi? E bakın ne diyor 51. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah? Demek ki hiçbir peygamber laik değildi haşatın ve haşa. Olamazlar. Ya eyyühe rusul. Kulü minettayyibat ve amelü salihal. Buyurun. Laikbelilik benim davranışlarımla da alakalanıyor mu? Alakalanıyor. Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın diyor. Neye göre söylüyor? Allah'tan gelen herhangi bir kaynağa dayanmadan söylüyor. E Cenab-ı Allah bunu kabul etmiyor ki. Ey Resuller diyor. Yoksa Resuller niye gelsin ki? Resuller benim hayatımı tanzim etmeyecek olsalardı. Bana ilahi bir mesaj getirmeyecek olsalardı. Niye geleceklerdi ki? Ey rasuller, Hoş ve temiz şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz diyor. Salih amel işleyiniz. Onun için arkasından da ve sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. İşte bizim ümmetimizde inancın, akidenin, hayatın tamamına hükmetmesi, egemen olması, hayatın tamamını kendi boyasıyla boyaması demektir. Bu konuda çok özlü bir ayet-i kerime vardı biliyorsunuz. Bakara suresinde. Ne diyor Saygülillah? Allah. Ve men min Allahı sıbğa. Ve nahnu lehu abidûn. Allahu Ekber. <Gülüyor> ah Müslümanlar olarak bu ayet-i kerimeyi sadece bunu bile anlayabilsek. Hayatta bizim inancımızla bağdaşması mümkün olmayan ne kadar çok şeyleri kolaylıkla görebileceğiz. <gülüyor> Allah'ın boyasıyla boyandık deyiniz. Boyası Allah'tan daha güzel kim var? Biz ona ibadet ederleriz. Müfessirler diyorlar ki boya elbisenin ipliğinin içine işler. Ve ondan ayrılması mümkün değil. İşte müminin Diniyle, akidesiyle alakası da böyle olacak Hani kesseler efendime söyleyeyim damarımdan şu akar, kesseler hücrelerimde şu görülür diyoruz ya, evet Müslüman'ı tahlil edecek olsanız, en küçük zerresine indirgeseniz, hepsinde de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın hayata hakimiyeti görülecektir. İman işte budur. Allah'ın boyasıyla boyanmak bu demektir. Onun zerreleri... Bu akide ile boyandığı gibi hayatını da o kendisini boyadığı boyayla boyamak için vardır. Müslümanın varlık hikmeti budur. Her birimiz en çok kendimizi severiz. Kendimizi sevmek zorundayız. En çok kendimizi sevmek zorundayız. Kendim için sevdiğimi de ben bütün insanlık için seviyorum. Kendim için İslam'ı seviyor. Kendim için İslam'ı sevdim. Hayatımın zerresine kadar onun işlemesi için, her tarafına hükmetmesi için uğraşıyorum. Yaşantım odur. Ne diyor En'am suresinde? Estağfurullah. Kul <gül> inne salati ve nusuki mamati alamin. Şafii mezhebine göre bizim Subhaneke'yi okuduğumuz yerde bu ayeti kerimeyi de okumaları gerekiyor. Bu Müslüman'ın hayat programıdır. Peki benim namazım, her türlü ibadetim kurban dahil olmak üzere. Hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Bitti. Hayat budur. Şimdi ben hayatımı boyadığım boyayı Laikim diyen, şuyum diyen, buyum diyen herkesin hayatına taşımak istiyorum. Benim kendime zarar vermek istemem aklen mümkün mü? Değil. Ve ben kendim için istediğimi herkes için istiyorum. Ve bunun için varım. Müslüman bunun için vardır, bunun için mücadele eder. Bugün küresel düzenin dedik, en birinci özelliği, en vazgeçilmez özelliği, bu laikliktir. Bir Müslümanla bir Müslüman hayatıyla taban tabanasıdır. İkinci temel özelliği liberalizm'dir. Liberalizmin laiklikten İslam'a aykırılığı bakımından geri kalır hiç tarafı yok. Çünkü liberalizmin bizim tabirlerimizle ifadesi şudur. Bırakın insanı nefsi ve şeytanı nereye götürüyorsa oraya gitsin. <gülüyor> bırakınız geçsinler. Bırakınız yapsınlar. Onların da formülü budur. Hiçbir farkı yok. Neye göre geçecek, neye göre yürüyecekler? Liberalizmin bu konuda söylediği bir şey yok. İnsanların kendileri belirlesin. Biz de diyoruz ki insanı tanıyan akidenin sahipleri olarak insana bunu telkin eden nefsi ve şeytanıdır. Biz diyoruz ki müminler olarak insanın nefsinin ve şeytanının arkasından gitmesi ne dünyada ne ahirette onun hayrına değildir. Görünüşte bir iki kişinin zalimlikler ederek, haksızlıklar ederek, gaddarlıklar ederek menfaatlerine olsa bile onlar da bu işten dolayı ziyandadırlar. Onlar dahil ziyandadırlar. Dolayısıyla zulmettikleri, sömürdüklerinin zarar ve ziyanda olmaları çok daha açık bir gerçektir. Bunun bir başka neticesi nedir? Ürettiği liberalizmin ve küresel düzenin üçüncü özelliği, ekonomik hayatta kapitalizmdir. Ekonomik hayatta kapitalizm. Merhum Necip Fazıl'ın açık bir şekilde tasvir ettiği gibi. On kişiye bir pul, bir kişiye on pul. Bugün aynen dünyada yaşanan budur. Dünyanın her türlü zenginlik kaynağının tüketicisi, bırakalım sahiplerini, tüketicisi dünyanın nüfusunun üçte birine bile tekabül etmeyen, Beşte birine onda birine bilmiyorum Amerika'nın şu anda nüfusu ne kadardır? Üçte birini tek başına Amerika Birleşik Devletleri tüketiyor. <gülüyor> Eğer nüfusu 300 milyonsa milyon. 12'de bir ha? 400 milyon. Buyurun. 6 milyar. 6 milyardan 6 milyarın sahip olduğu dünya servetinin üçte birini 400 milyonluk insan, o 400 milyon insan içerisinde de bir avuç var. En büyük paya sahip olanlar. İslam hayır diyor, bu zalim düzeni ben kabul etmiyorum diyor. Bu çakalların dünyayı istedikleri gibi sömürdükleri, yönettikleri bir dünyayı ben kabul etmiyorum diyor İslam. Onun için İslam ve rasuller başka olmak üzere tarih çapında görülmüş gerçek manada en büyük devrimdir. Ve Müslümanlar bu davalarının farkında olmak zorundadırlar. Çünkü biz peygamberler ümmetinin bir parçasıyız. Peygamberler bizim ümmetten biz onların ümmetindeyiz. Peygamberler ne yaptı? Kendi dünyalarında egemen olan sistemleri reddederek işe başladılar ve İslam'ı hakim kılmak için mücadele ettiler. Kimi az başardı, kimi çok başardı, kimisi belki hiç başarmadı. Fakat soylu bir davanın, hak bir davanın yolunda ölmek, batıl bir davanın en başında en rahat konumunda olmaktan çok daha şerefliydir. Hiç kıyas edilmez. Onun için biz Müslümanlar öldürülsek de, sömürülsek de, zulme maruz kalsak da davamızın şerefi dolayısıyla şerefliyiz. Bizi ezenlerden, bize zulmedenlerden, bizi haksızca katledenlerden biz şerefliyiz. Biz üstünüz, biz Allah yanında onlardan çok daha değerliyiz elhamdülillah. Eğer bizim de derdimiz dünya olsaydı şu dünya düzenine teslim olurduk. İstediğiniz yapın derdik, rahat ederdik. Fakat bugün Müslümanların başına örülen bu çorapların tek bir sebebi vardır. Bu dünya düzenine dayatılmak istenen bu küfür sistemine ve dayatılmış bulunan bu küfür sistemine itiraz sesi sadece Müslümanlardan yükseliyor. Ve bizi biz yapan, bizim batıla karşı yükselen bu itirazımızdır. Bizim şerefimiz budur, varlık sebebimiz budur ve bütün beşeriyete karşı da beşeriyetin hayrına, beşeriyet istemese dahi bu mücadeleyi vermeye devam etmek zorundayız. Hiçbir sebepten ötürü geri adım atmak gibi bir lüksümüz haşa yoktur. İrtidat olur o zaman. Bu davadan, peygamberlerin davasından, peygamberlerin ümmeti olmak, Onların yolunda gitmek davasından geri adım atmak irtidadın kendisidir. Atılan geri adım ne kadar büyükse irtidat da o kadar büyük olur. Onun için biz bu dava öyle bir davadır. Siz bu davaya gönül verdikten sonra, bu davanın güzelliğini, lezzetini aldıktan sonra, ...bu davayı hiçbir şeye değişmezsiniz. Buhari'de... ...Heraklius'un Bizans hükümdarı... ...Heraklius'un... ...o zaman için henüz Müslüman olmamış... ...Ebu Süfyan ile... ...bir konuşması var. Belki fırsat gelir uzun uza diye anlatırız. Orada şöyle bir soru soruyor... Ebu Sufyan'a Diyor ki Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Muhammed'in dinine girdikten sonra o dini beğenmediği için ayrılan kimse hiç oluyor mu? Diyor. Söz vermiş bir defa Ebu Sufyan yalan söylemeyecek bana doğru söyleyeceksin diyor öbür hemşerilerini de arkasına diziyor diyor ki onlara yalan söylerse hemen Yalan söylediğini söyleyin. Diyor. Akıllı adam uyanık. Hayır diyor. Ondan sonra soruları ve cevapları <gülüyor> tek tek tahlil ediyor. Araplıyız. Diyor ki sana onun dinine girdikten sonra dinine kızarak veya onu beğenmeyerek hiç ayrılan oldu mu diye sordum. Hayırı dedin. Şuraya dikkat edin lütfen. فَكَذَٰلِكَ بَشَاشَتُ iman, اِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تُفَارِقُودُ İşte imanın o güleçliği, imanın o güler yüzü. Bir müminin kalbine girdi mi, girdi mi demiyor. تُخَالِتُهُ خَالَتَتُ İçli dışlı olursa... He? ...onunla et tırnak olursa... ...bir daha ondan ayrılmaz diyor. Allah'tan bizi de... ...imandan imanı da bizden ayırmamasıdır. Bu böyledir. Onun için... ...kafirler... ...beklemesinler bu ümmetin... ...yaptıkları zulümler neticesinde... ...attıkları bombalar neticesinde... İslam diye görünüp de Müslümanlara karşı kendileriyle ittifak kuranların baskıları ve zulümleri neticesinde dininden akidesinden vazgeçeceğini hiç kimse beklemez. Boş bir beklentidir bu. Bunlar olsa olsa dinimiz üzerindeki sebatımızı arttırır. Çünkü biz Yahudiler ve Hristiyanlar sen onların dinine girmediğin sürece senden razı olmayacaktır. Ayetini bilen insanlarız. E Rabbimizi gazaplandırmak için ben Amerika'yı mı razı edeceğim? Laiklikten vazgeçemeyiz diyen birilerini razı etmek için mi Rabbimizi gazaplandıracağım? Gitsinler başka işlerine uğraşsınlar. Hiçbir kimsenin rızası, Rabbimin rızasıyla ölçülmez ki. Onun rızası olduktan sonra varsın, bütün kainat sana gazap etsin. Hiç kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Dolayısıyla biz ümmet olarak ne demek olduğumuzu bilelim. Bizim ümmetimizde bahsettiğim bu şu anda dünyaya egemen olan üç temel küfür sacayanının. Ayrıntıları nelerdir? Kavmiyetçiliktir, bölücülüktür, sömürülüktür, sömürücülüktür, zalimliktir, gaddarlıktır, orman kanunudur. inanca karşı mücadeledir, ahlaka karşı mücadeledir, fazilete karşı mücadeledir, buna benzer değer güzel namına ne varsa hepsini reddetmek ve hepsine karşı çıkmak demektir. Onun için ümmetin düşmanları az değildir. Bizim düşmanlarımız yalnız Suriye'de değil. Yalnız Mısır'da değil, bizim düşmanımız sadece İsrail değil. Bütün küfür dünyası, evet görmüşte Haçlılar ve Siyonistler olsa dahi kafirler de, müşrikler de, kitap ehli de bu ümmetin karşısındadır. Hindistan'da bizi ne Amerika öldürüyor, ne İsrail öldürüyor, ne şu öldürüyor, ne bu öldürüyor, Budistler öldürüyor. Myanmar'da, Arakan'da, şurada, burada. Türkistan'da bizi ne Yahudiler öldürüyor, ne şeyler öldürüyor, ne Amerika öldürüyor. Çin kefereleri öldürüyor. Sadece öldürmek değil, her türlü baskı ve zulüm. Onun için Müslüman ümmet olarak aklımızı başımıza devşirmek zorundayız. ...kafirlerin sundukları acı reçeteler... ...biz Müslümanların derdine deva olmaz. Kafir sana... ...ırkçılık reçetesini takdim eder. Bu senin problemlerini çözer der. Sen buna kandığın yerde ondan olursun. Bana da düşman olursun. Ve işin daha kötü tarafı ne... İslam'ı doğru anlamadığımız zaman İslam adına seni oyuncak eder ve seni Müslümanlara musallat eder. Onun için müminin basiretini çok iyi açık tutması lazım ve olanı biteni Allah'ın ve Resulü'nün o hassas ölçüleriyle ölçekleriyle tahlil edip anlaması lazım. Beni ölçmek mi istiyorsunuz? İyi miyim, kötü müyüm? Size karşı iyiliğim var, zararım var. Elinizde sapmayan ölçüler vardır. Allah'ın kitabı Resulü'nün sünneti. Bakın helal ve temiz şeylerden in salih amel işleyin. Ben sizin neler yaptığınızı çok iyi bilirim. Bunlar hayatımda var mı? Bakacaksınız. Benim gibi inandığını söyleyen kimselerin hakkına, hukukuna riayet edebiliyor muyum? Ben İslam devleti kurdum, Müslümanım diyenleri öldürüyorum. Hayda! Böyle devlet mi olur ya? Devlet olur da İslam devleti olmaz. Adına ister Irak, Suriye İslam devleti de, ister başka İslam devleti de. Ve İslam devleti olmaz. İslam devleti Müslümanların evvela, bütün beşeriyetin ikinci olarak emanıdır, emanı. Teminat noktasıdır İslam devleti. İslam devletinde kafir bile emniyet altındadır. Sen nasıl Müslüman'a emniyet vermezsin? Nasıl Müslümanın emanını bozarsın? Ve bunu İslam adına yaptığını söylersin. İslamla ne alakası var? Evet, işte burada Cenab-ı Allah bize bunu söylüyor. Ümmetiniz tek bir ümmettir. Kardeşlerim onun için gittiğimiz yolun kıymetini bilelim. Biz şu izmin, bu izmin peşinden gitmiyoruz. Şu atanın, şu dedenin, şu amcanın izinden de gitmiyoruz. Biz peygamberlerin izinde. Başkası kurtarmaz bizi artık. Başkası kesmez. Çünkü peygamberlerin yanında herkes dağın yanındaki çölün dibindeki denizin dibindeki kum zerrecikleri gibidir. Toprak taneleri gibidir. O bile değildir. Bizim zirvelerimiz var. O zirvelerin biz arkasından gidiyoruz. O zirve şahsiyetlerin izleyicileriyiz biz kimse bu zirve şahsiyetleri bilip tanıdıktan sonra bizden uyduruk liderlerin önderlerin ideologların filozofların efendim siyasilerin vesairelerin arkasından gideceğimizi beklemez beklemez çünkü bu ümmet Muhammed aleyhissalatü izinden gitmeyi ahdetmiş bir ümmettir ve ancak onun arkasından kayıtsız ve şartsız Gidenlerle beraber olur. Onlarla beraber olur. Başkası bizi dediğim gibi ha halk arasındaki tabiriyle bizi artık kesmez. Kurtarmaz. Çocuk oyuncağı bile değil onlar bizim için artık. Ben İslam gibi bir dine bir akideye inanmışken senin dünya düzenin ne yazar kaç yazar kıymeti de kıymeti ne? Amerika'nın düzeni olsun, Rusya'nın düzeni olsun, Çin'in düzeni olsun, Japon'un düzeni olsun. Bunların hepsi ayakkabımdaki çivi bile değildir. Hiçbir şey değil. Müslüman bu şekilde akidesiyle evvela aziz olacak. Nasıl aziz olacağız? Akidemizin değerini kıymetini ne olduğunu bilerek aziz olacağız. Bilmeden izzet olmaz. Neyin izzetini duyacaksın? Boş, boş bir gurur olur o. Biz aziz akidemiz dolayısıyla aziziz. Aziz insanların, rasullerin, peygamberlerin <gülüyor> izinden gittiğimiz için aziziz. Kur'an-ı Azimuşşan'ın dışında ona aykırı hiçbir yasayı, anayasayı, baba, dede, evlat, torun yasalarını hiçbirisini kabul etmediğimiz için aziziz. Kur'an-ı Şan diyoruz. Gerçekten öyle. O bizim için bütün yasaların fevkinde ve bütün yasaların biricik belirleyicisidir. Ona uygun olan kabulümüzdür. Ona uygun olmayanı elimizin tersiyle iteriz. İşte o Resullerin izinden gidip onların ümmetinden olmak böyle bir şeydir. Bunun üzerinde Klasik olduğu üzere biz de söyleyeyim, söylenecek aslında çok söz var. Fakat e, Cenab-ı Allah'tan bu dersimizin bu bölümünü e, bizleri Peygamberlerin izinden hayatımız boyunca bir laza dahi ayırmamasını, soyumuzdan zürriyetimizden de gerçekten bu ümmetin gerçek fertlerini ihsan buyurmasını, bu ümmete dinine akidesine peygamberlerin izine tam manasıyla dönmek fırsat ve imkanını bahşetmesini niyaz ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetin devamı yine çok ibretli geliyor. Diyor ki, فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Onlar kendi aralarında, bu çok ibretli bir hadise, yani o peygamberlerin arkasından giden ümmetleri, kendi aralarında, kendi işlerini emirlerinden kasıt inançları, dinleridir fetekattao amrhem beynehu kendi işlerini kendi aralarında parça parça ettiler parçalayıp durdular böldükçe böldüler zubura zubur demetler fırkalar demektir bir araya bir türden olup bir araya getirilen şeylere zubra denilir zubur onun çoğuludur böylelikle onlar gruplar halinde Fırkalara ayrıldılar. Küllü hizbim bima ledeyhim ferihun. Öf. Çok zor bir sınav. Her bir hizb kendi ellerinde bulunandan dolayı sevinç içerisindedir. Memnundur. Her bir hizb tutturduğu yoldan memnundur. Sevinerek o yoldan gidiyor doğru olduğuna inanıyor çünkü. Allah Allah. İşte sınavın zor tarafı budur. Onunci Peygamber Hazreti selam bizi uyarıyor. Bu bir sünnet-i ilahiyedir. Her bir peygamberin getirdiği davadan sonra o davayı yanlış yöne, yanlış taraflara çekecek olanlar fırkalar oluştururlar. Diyor ki Peygamber Hazretleri Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizden önceki kitap ehli 72 millete 72 fırkaya ayrıldılar. Bu ümmet ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların 72'si ateşte bir tanesi cennete olacaktır. Bu büyük bir uyarıdır. Yolda ilerlerken bütün hassasiyetimizle, duyarlılığımızla, dikkatimizle yürümemiz gerektiğine dair bir irşaddır. Geçmiş ümmetlerin halini gözümüzden uzak tutmayalım. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği Hıristiyanlık tevhidden kopmakla kalmadı. Önceleri Nasturileri, Yakubileri, Melkanileri olmak üzere üç temel fırka ortaya çıktı. Yani kral taraftarları, kralın öngördüğü akide, Yakub denilen liderin öngördüğü akide, Nasturilerin, Nastur'un dediği akide. Günümüzde saymakla bitmez. Günümüzde Hristiyan fırkaları saymakla bitmez. Ve onların her bir fırkası çok enteresandır. Ayrı bir akideyi temsil eder. Çünkü onların her bir fırkasının bir amentüsü vardır. Ve her yeni fırka yeni bir amentü ile çıkmıştır. Yani yeni bir inanç, akide sistemiyle ortaya çıkmıştır. Efendime söyleyeyim katolihi, ortodoksu, protestanı, kalvenisti, şusu, busu say sayabildiği kadar. Dünya kadar. Niçin? Ve üstelik bunların hiçbirisi de doğru yolda değil. Onlar için hepsi cehennemde. Bu ümmetin... Hiç olmasa kurtulacak bir fırkası var. Bu kurtulacak fırka bazıları sayarlar. işte şu fırka bu fırka. Hayır. Bakın. Öbürleri cehennemde olacaklarına göre Müslümanlar arasından çıkıp kafir olacaklar fırkalarıdır. Kafir olan olmuş olacak fırkalardır. O tek fırka ise Ehli sünnet vel cemaat bu işin gövdesinde olsa bile kenarda kıyıda kalmakla birlikte cehennemlik olmayan yani dinin dışına çıkmayan fırkalar da bu fırkanın veya gruplar da bunun içerisinde mütalaa edilmelidir diye düşünüyorum Allah'u u Alem. O ayrı bir konu. Fakat burada işin uyarıcı tarafı şu. Bu dinde ihtilafa düşüp ayrılığa düşmemek Peki bunun yolu ve teminatı nedir? Bunun yolu ve teminatı hadis ne diyor? Benim ve ashabımın gittiği yoldur diyor. Demek ki bizim doğru yolda oluşumuzun iki tane önemli esası vardır. Birisi kitabidir, diğeri amelidir. Kitabi esasın birisi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Diğeri sünnet ise niyedir. Ameli olan da bu kitap ve sünnete uygun ortaya koyacağımız amellerimiz pratiğimizdir. Buna dikkat edeceğiz. Yani o yetmiş iki fırkadan nauzubillah olmamanın teminatı kitaba ve sünnete ve Müslümanların kitap ve sünneti doğru bir şekilde hayata geçiren Aşhab-ı kiramın gösterdiği doğru yola tabi olmaktan geçer. Buna dikkat edeceğiz. Ve o vakit elimizde olanlarla sevinenlerden değil, sahip olduğumuz haktan dolayı inşallah sevinenlerden oluruz. <gülüyor> Cenab-ı Alan burada kullandığı ibare, zikrettiği ibare çok anlamlıdır. Kullu hizb bimâ ledêhim ferih. O fırkaların her biri ellerine aldıklarıyla sevinç içerisindedirler. Ondan memnundurlar. Yani ellerine geçirdikleri haktan olsaydı öyle değil. Siz zaten bu ümmettensiniz diyecektim. Öyle değil. Önce ayrılığa düştüler ve ondan sonra memnun kaldılar. Peki herkes kendi yaptığının doğruluğuna inanırsa ne olur? Birbirlerine düşman olurlar. Bunu da getirir. Tefrikanın onun için doğru yoldan o ayrılmanın arkasından getirmeyeceği felaket ve musibet yoktur. Onun için Cenab-ı Allah özellikle vurguluyor. Sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. İzlenecek ve tefrikadan önleyecek gruplaşmaktan, dağılmaktan, parçalanmaktan önleyecek tek yol vardır. O da rasullerin ve dolayısıyla onların gerçek manada temsilcileri olan son resulün Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın gösterdiği yoldan ve istikametten gitmektir. İşte diyor ki: "Fazerhum fi gamratihim hatta Artık sen onları kendi sarhoşlukları içerisinde bir süreye kadar baş başa bırak. Onları kendi sarhoşluklarıyla vakti gelinceye kadar baş başa bırak. Gamr, gömülmek demek. Tamam Yani batıl içerisinde gömülüp gidiyorlar. Senin onları o batıldan çekip kurtarma şansın veya imkanın olmayabilir. O halde bundan dolayı da kendini fazla e, azarlama, kendini kınama, kendini üzme, telafetme ya. Ve la tadhhab nefsuka alayhim hasrat diyor. Nefsin onlar için üzüldüğünden dolayı hasretlerle canın gitmesin. Kendini yok etme, bedbat etme. O kadar kendini perişan etmene gerek yok. Evet. İnsan olarak, belki yakınlarımız olarak elbette İslam yolundan gitmeyenler için üzüleceğiz. <gülüyor> Üzülmemiz tabidir. Fakat bu üzüntü bizleri davamız uğrunda yapmamız gereken faaliyet ve çalışmaları yapmaktan alıkoyacak seviyeye gelmemelidir. Bu da şunu da gösteriyor. Müminin her zaman için en çok dikkat edeceği, en çok nazar itibara alacağı ve ifade yerinde ise sevincini, neşesini, kederini en çok kendisine ayarlayacağı şeyi davası uğrunda yaptıklarıdır. Davası için yaptıkları onu ilgilendirir. Bitti. Uhud Savaşı'ndan sonra Mümin ensardan bir kadın, bir mümine bir kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldüğü haberini alıyor. Derhal uhuda koşa koşa gitmeye koyuluyor. Yolda gördüğü kimselere soruyor. Rasulullah nasıl haberin olsun? Başın sağ olsun oğlun şehit oldu diyorlar. Hiç onu duymuyor bile. Ne imandır ya Rabbi. Gidiyor o Resulullah nasıl diyor. Birkaç adım daha ilerliyor. Karşısına çıkan kocan öldü diyor. Resulullah nasıl diyor. Birkaç adım ötede bir diğeri ona kardeşin öldü diyor. Ve bu şekilde her birkaç adımda onun Uhud'a katılmış yakınlardan birisinin şehadeti haberini alıyor. O onlar için ayrı ayrı üzülmek şöyle dursun. Hala sorusu aynıdır. Resulullah nasıl? Resulullah'ı gördükten sonra sen hayattasın ya diyor. Senden sonra bütün musibetler sıradan acılardır diyor. Kullu musibetin ba'deke ya Resulallahi celen Allah Allah. Bu bir hayal değil. Bu bir masal değil. Bu yaşanmış bir hadise. İmanın insanı ulaştıracağı bu dine olan aşkın, muhabbetin, sevginin insanı ulaştıracağı mertebeyi gösteriyor. Artık onun için hesaba kattığı tek bir şey vardır. Benim davam ne aşamada? Benim davam ne yapıyor? Benim davam nerede? Benim davam ne vaziyette? Onun bütün hesabı, kitabı, derdi, endişesi bu oluyor. Diğer bütün uğraşıları davasının içerisinde sahip oldukları yere göre belirlenir. Öyle Ashab-ı kiram buydu. Resulullah'a gelen kılız darbesinin önünde sahabi elini uzatıyor. Parmakları gidiyor. Hiç umurunda değilim. İşte bu davaya gerektiğinde kendimizi siper edebilmemiz lazım ki fedakarlığımız kadar Allahü Teala da bize bu dava üzerinde sebat verecektir. Bu dava üzerinde de sebatı Allahü Teala lütfettikten sonra dünyevi ve uhrevi lütufları arka arkaya gelir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu konuda çok nefis bir duası var. Allah'ın bize vereceğin musibeti dinimizde verme. Dinimizde bize musibet verme diyor. Niçin? Çünkü dini musibet bütün musibetlerin en büyüğüdür. Allah kimseye musibet vermesin. Her musibet ama ne kadar büyük olursa olsun dindeki musibetten çok daha küçüktür. Çünkü öbür musibetleri sabırla geçiştirebilir ve sabır sayesinde de ecir alabilirsiniz. Fakat dindeki musibet tamamıyla kayıptır. Hiçbir karın olmuyor dinin musibete uğradığı zaman. Bu musibete sabır olmaz ki sabrın ecrini alasın. Bu musibet sana hayır getirmiyor ki Arkasından gelecek hayır dolayısıyla musibete katlanayım diyesin. Bu musibetin sana getirecek hiçbir faydalı iyi bir şey yok. Onun için Peygamber a.s.m'ın bu duası fevkalade hikmetlidir. Musibetimizi dinimizde verme ya Rabbi diyor. Öbür musibetlere gelince onu isteyecek miyiz? Hayır. Fakat illa verecekse dinimizde vermesin. E musibetsiz küçük veya büyük musibetsiz hayat olmaz. Bu bir imtihandır. Dünya hayatı bir imtihandır. O musibetlere Müslümanca sabretmesini bileceğiz inşallah. Rabbim kolaylık verecektir. Şimdi kafirlerden söz ediliyor. Onları bırak kendi sarhoşlukları içerisinde dedi ya. Şimdi onlar kendi durumlarını değerlendiriyorlar. Kendilerinin iyi bir yolda olduklarını zannediyorlar. Yukarıda dedi ya her bir grup kendi sahip olduklarıyla sevinmektedir Memnundur. Bu sefer bir başka noktaya dikkat çekiyor. Allah Allah. Aysabun, annem, numedhüm bhi, m mal ve binih, nusarigle <gülüyor> on fil xayrat, bel la yeshuru. Allar, şeylemiz anediyorlar. Bizim kendilerine bol bol verdiğimiz mallar ve evlatlar dolayısıyla onları kendilerine verdiğimiz için, hayırları ardı arkasına çabucak onlara yetiştirmek için bunu yaptığımızı mı zannediyorlar? Onlara çok camal ve evlat verişimizin kendileri için, bizim onlara bol bol hayır ihsan ettiğimiz manasına mı geldiğini zannediyorlar diyor. Bellâ yeş'urû, hayır böyle değil. Onlar işin farkında değiller diyor. Sen bir kimse daha doğrusu dalalette ise Allah'ın yolundan uzakken yine ona buna rağmen onu cezalandırmıyor imkanlar veriyorsa buna ne denir? Buna istidraç denir. Azaplarını artırmak için derece derece adım adım onları derecelisi yükselerek azabına götürüyor. Yani azabın derecesini arttıran bir şekilde onları adım adım azaba yaklaştırması demektir. <gülüyor> Onlar çımardıkça, isyan ettikçe Allah onlara nimet veriyor. Dünya nimetleri. Onlar da hım e biz iyi yolda olsaydık canım biz böyle bu durumda olmazdık ki. Bu çok söylenir ha. Kardeşim madem Müslümanlar, madem İslam dini hak dindir. Niye biz kafirler veya kafirler, biz demiyor, bizim onların içerisinde bize mahsup, onların ile karşılaşıyoruz bazen. E madem diyorsunuz ki İslam dini haktır kardeşim, ben, ben bunlara çok muhatap oldum. Siz de muhatap olmuşsunuzdur. Amerika niçin aya çıktı biz hala yayayız? Ölçüsü o. Bakın Rusya işte dünyayı hallaç pamuğu gibi atıyor. E bugün bakın Müslümanların sefaletine bakın falan. Ne demek istiyorsun zavallı? Allah'ın dininin batıl. Obama'nın Putin'in dininin hak olduğunu mu ima ediyorsun? Ahmak herif söylediği sözün ne anlama geldiğini de düşünemiyor. Bu kadar. İşte onun için diyor ya Bellâ <gülüyor> eş'urûn. Haydi Kerime çok güzel söylüyor. Fark etmiyorlar diyor. Hiç farkında değiller. İnceliğini kavrayamıyorlar. Allah'ın fiillerinin inceliklerini kavramak bir iman mertebesidir. Gerçek iman gözüyle bakabildiğiniz kadar siz Allah'ın fiillerindeki hikmetleri anlayabilir, kavrayabilir, idrak edebilirsiniz. Onun için mümin gözüyle olaya bakmazsanız, Müslümanların şu andaki durumunu da, kafirlerin şu andaki tasallutunu da, Müslümanların mazlumiyetini, kafirlerin zalimliklerini doğru, dürüst, sağlıklı bir şekilde tahlil edemez. Dünyada olanı biteni mümin gözüyle görüp tespit edip ortaya koyamaz. Onun için olanın bitenin evvela gerçek faili kim? Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah hikmetsiz, sebepsiz, gerekçesiz bir iş yapar mı? Haşa. O halde biz Allah'ın bu vaziyette dünyanın bu hali almasında Müslümanların bu durumda olmasında fiillerinin hikmetini iyice kavradığımız takdirde meselenin birinci aşamasını halletmiş oluruz. Çünkü meseleyi teşhis etmiş oluruz. Meseleyi teşhis edersek arkasından tedavimize sıra gelecektir. Peki meselenin özetle teşhisine Özetle teşhisi şu. Akif'in dediği gibi şeriat çalış dedikçe biz çalışmadık olduğumuz yerde durduk. Ela biz ikri Lâhi tatmâinnul ayetini okuduk ve yanlış anladık. Onun için sabah akşam bunun Allah Allah demek olduğunu zannettik. Ondan sonra mesela "Ve leysel lil insani illa ma sa'a" ayetini unuttuk. İnsan için çalıştığından başkası yok. Allah bize çalıştığımızdan başka bir netice mi verecekti? Yani çalışmayışımızın dışında, çalışmayışımızın neticesi olan bu neticenin dışında bir neticeyle mi karşı karşıya getirecekti? Hurafeler uydurmuş olan bu ümmeti Allahü Teala dinini bu hale çevirmiş olmalarına rağmen Ha? Onları yine en üstün ümmet mi tutacaktı? Yok. Siz bu dini doğru bilin, doğru anlayın, doğru temsil edin diyor Cenab-ı Allah bize yani. Bu vaziyetimizin bize verdiği mesajın özeti budur. Bu dini doğru anlamak durumundayız. Doğru idrak etmek durumundayız. Emirlerini, gereklerini doğru yerine getirmek zorundayız. Peki E la bi zikrillah tatmainnul kulub Gerçekten öyledir. Allah'ı anmakla, Allah'ı hatırlamakla kalpler huzur ve sükun bulur. Ayettir değil mi? Ayettir. Peki Ve lesel <gülüyor> insani illa ma sa'i azunce söyledik. Ve e'iddu lehum mastata'tu min quwa. Nedir? O da ayettir. O da ölümdür. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın. Bu güç nedir? Resulullah izah etmiştir. Güç atmaktır diyor Allah Allah. Çağları aşan bir izah. Ela ve hiyerram yudur. Atmak. 14 asır önce ok atmaktı. Günümüzde belki uzaya füze atmaktır. Değil mi? Uzay gemisi atmaktır. E biz şimdi ne atıyoruz? Palavra atıyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez. Palavradan ümmet olmaz. Evet acı ama maalesef böyle. Maalesef böyle. Belki İslam dünyasında ilim adamlarının, vaizlerin ve buna benzer din adına konuşanların konuşma ortalaması dünyada herkesten çok fazladır. Müslümanların konuşma oranları muhtemelen, belki diyorum Allah bilir. Daha da öyle görünüyor, bana öyle görünüyor. Peki bu kadar konuşuyoruz da ne kadar iş yapıyoruz? konuşmanın pratiğe geçmediği sürece bir faydası olur mu? Olur. Sadece bir eylem 10 sözden daha etkindir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Vakul a'malu Allahu a'malakum ve rasulun ve'l mu'minun. Sonra reddedilir âlim-ı gayb ve şehâdeye. De ki amel ediniz. Allah amelinizi görecek. Resulü görecek. Müminler de görecek. Sonra da gizliyi de açığı da bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. O da ne yapıyor idiniz? Size haber verecektir. Nerede amel? Amel. Ümmet nerede iş yapıyor? Biz gerçekten ümmet olarak yapabildiğimiz kadar iş yapıyor muyuz? Yapabilme imkanımız ve istidadımız kadar çalışıyor muyuz? Üretmemiz gerekeni gerektiği kadar üretebiliyor muyuz? Ne atıyoruz dediğim gibi? Peygamber demiyor mu? Ayet-i Kerime diyor önce değil mi? Ve a'iddu lehum min kuvvâ onlar için gücünüz yettiği kadar güç hazırlayın. Güç nedir ya Resulallah? Elevehiyerram <gülüyor> diyor. Güç atmaktır, atmak. Bir zamanlar ok atmaktı. Bir zamanlar geldi top atmak oldu. Değil mi? Akif bunu, ya, Fatih bunu yaptı faraza. Bir zamanlar geldi bomba atmak oldu. Bir zaman geldi ...kıtalar arası bilmem neler vardı... ...şu füzeler, bunun füzeler oldu... ...uçaklar oldu... ...şunlar oldu, bunlar oldu... ...peki biz neredeyiz? Ey Amerika ben sana... ...şu kadar yıllık petrolümü vereceğim... ...sen bana bunun karşılığında... ...şu kadar uçak ver... olur vereyim, onun bütün şifreleri bende... ...İsrail'e karşı kullanmayacaksın... ...şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın... ...hücum amaçlı kullanmayacaksın... Bir parçaya ihtiyacın olduğu zaman da bir parçasını iki uçak fiyatına vereceğim. Ya bu oyundaki, bu tezgahtaki gadarlık, zalimlik, kandırılmışlık ortada değil mi? Ümmetin aşağı yukarı, İslam ümmetinin başındaki yönetimlerin kafirlerle yaptıkları alışverişler hep bu kabilden değil mi? Adamlar bizlerden akidemizi istediler kardeşim. Ne dediler? Senin şeriatın artık işe yaramaz benim kanunlarımı al dediler. Evet. İyi benim şeriatım işime yaramaz, işe yaramaz dediğim anda benim akidem gitti. Onun kanununu almakla da bu giden akidemin Kekonun temelli gibi suyu dökmüş oldum. Bizi böyle içimizi boşalttılar, akidemizi boşalttılar. Gücümüzü aldılar. Gücün birinci basamağı dediğim gibi salih sahih bir iman, ikinci basamağı salih bir amel. Salih amelin kapsamına da Az önce bahsettiğim güç hazırlamak da vardır. Ama salih ameli daralttık, daralttık, daralttık, daralttık. Ruhuna bile vakıf olmadan alel acele kılacağımız beş vakit namaza indirgedik. Ruhuna vakıf olsak o beş vakit namazı, beş vakit namaz İslam programını içinde barındıran bir çekirdek gibidir. Nasıl ki bir tohumdan koca bir ağaç çıkıyorsa o namazı idrak edebilsek her birimizden, her birimiz o namazdan koca bir çınar ağacı çıkar. O namazın ruhuna varılması halinde. Ama ümmet o namazın ruhunu da katlettiği için dediğim gibi ruhuna inilmeyen, idrak edilmeyen, manası anlaşılmayan, mesajlarının farkına varılmayan alel acele kılunan içi boş bir namaza indirgedik salih ameli. E Cenab-ı Allah ve aleyhissel-lesani illa masallah demiyor ki, değil mi? Kıldığın namazdan başka insanın bir şey yok demiyor. Namaz bu sayın bir parçasıdır. Ve aleyhissel-lesani illa masallah diyor. Dahası zilzal suresinde hepiniz biliyorsunuz. Semayyam el misqal zerre bir kadar hayır bile görülecektir, değeri verilecektir, kıymeti biçilecektir. Şerrin de aynı şekilde karşılığı verilecektir, görülecektir. O halde İslam'ı nereden ne kadar yanlış anladıysak o yanlış anlayışlarımızda evvela gerçek manada İslami bir devrim yapmak zorundayız. Anlayışlarımızı tekrar olması gereken hale sokmak getirmek zorundayız. Evet, bir iki ayet bu ayet-i kerimelerin bir kısaca mealini verip bugün için de dersimizi burada nihayete erdirelim inşallah. İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim müşfikûn bize geldi bu sefer ayet-i kerimeler. Rablerinden haşyetlerinden dolayı endişe içerisinde olanlar. Vellezîne hum biâyâti rabbihim yûminûn ve rablerinin ayetine ayetlerine iman edenler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ Ve onlar ki Rablerine ortak koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ Ve verdiklerini kalpleri titreyerek verenler. Onlar Rablerine döneceklerdir. Evet mümin. Allah'ın azabından, mekrinden kendisini kesin olarak emniyette hissetmez. Ya amelim kabul edilmezse endişesiyle hareket eder. Dolayısıyla filan tarikattan, vallahi nereden çıkartıyorlar ben de bilmiyorum. Delili olduğunu bilsem var ya Kur'an'dan, sünnetten ben de giderim onların kölesi olurum. Şu kadar kişi daha onlardan kabir azabı görmemiştir, cehenneme gitmemiştir. Yavaş olun ya. Yavaş olun. Siz ne yapıyorsunuz? Neye dayanarak söylüyorsunuz bunlar <gülüyor> Evet. İnşallah önümüzdeki derste bu 57. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. subhan Rabbike Rabbil Ezzeti amma yasifun ve selamun alem-i